Edebiyatta mimarlık Edebiyatla mimarlık arasında bir köprü Hazırlayan ve sunanlar Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu Sana dün bir tepeden baktım aziz 94.9 Açık Radyo'da Edebiyatın Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Emre Karacoğlu, yazar ve mimar dostum Hikmet Temel e karşı ile birlikte yeniden karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz yardımcı atışan Doktor Cansu Özge Özmen. Kendisini çok sevdik, bir kez daha davet ettik. Evet, daha, daha, önceden, daha önce de Tumrafor Seyahat ile... Mark Twain'dan bahsetmiştik evet. aileyeten. Kendisiyle bugün devlet kuşunu konuşacağız, Orhan Kemal'in klasiği. Ve bana sorarsanız bu seçkideki mimarlar açısından en önemli kitaplardan birisi. Ee, ...bir dönem romanı olarak çok kıymetli bilgiler içeriyor. Ayrıca hatta bugünümüzde de ışık tutuyor. Ona girmeden önce hemen Cansu Cansu'nun özgeçmişinden kısaca bahsediyorum yeniden. Kendisi Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi şu anda. Bilkent Üniversitesi Amerikan Edebiyatı mezunu... ...yüksek lisans tezini Heidelberg Üniversitesi'nde yaptı. Mark Twain'in sayı üzerine. Doktorasını da Bremen Üniversitesi'nde kültürler arası beşeri bilimler alanında yaptı. Oradaki tezide 19. yüzyıl Amerikan seyahatnameleri ve Osmanlı İmparatorluğu üzerineydi. Ve her zaman olduğu gibi bunu da tekrardan hatırlarım. Hatırlatalım kendisi de ayrıca bir hayvan özgürlüğü aktivisti. çok önemlidir. Vay canına çok heyecanlandım ben <gülüyor> şimdi. Ee, arkadaşlar öncelikle Orhan Kemal Edebiyatı'nın e, edebiyata mimarlık seçkisinde yer almasının e, öneminden, değerinden. Kısaca ben söz etmek istiyorum eğer izin verirseniz. <gülüyor> Orhan Kemal çok iyi bilindiği gibi aşağı yukarı Türkiye'de edebiyatla ilgili herkesin bildiği gibi toplumcu gerçekçi dönem yazarlarının en önde gelenlerinden. Hatta Orhan Kemal'in o toplumcu gerçekçi dönemin köylü, köy romanları döneminin de sonrasına denk gelmesi, onun bu şehirlerdeki köyden kente akmış kalabalıkların barınma sorunları, oturma sorunları, yeni mahallelerin oluşması, yoksul alt kesimlerin yaşam alanlarının e ...tekrar e, gelişmesi falan gibi konularda verilmiş çok sayıda romanı var. Ve bunlar bize mimarlık söz konusu, mimarlık edebiyatı söz konusu olduğunda... ...son derece önemli sosyolojik ipucu veren ögelerle dolu. E, bunların e, pek çoğu bu ögelerle doluyken devlet kuşu bunlar arasında ön plana geçer. Hı hı. Çünkü devlet kuşu romanında Orhan Kemal e, İstanbul'un e, nasıl diyelim terakki etmeye... Meyilli bir e, mahallesinde e, bir müteahhitin gelip daha önce işte çeşitli karanlık işler yaparak parayı bulmuş bir müteahhitin orada bir yapsat e, faaliyetine girişmesi. Oradaki bir gece kondu çocukların top oynadığı bir arsayı hı hı. kapatarak orada e, bir inşaat yapmaya girişmesi ve o inşaatı yaparken e, mahalle üzerinde bu maddi durumunu baskı unsur olarak kurtarılıyor. ...kullanması ve insanları... ...parasıyla adeta satın alması... ...ve Hı. bunun yarattığı sosyal gerilimler... E, inceleniyor e, bu roman boyunca. E, romanın kahramanı Mustafa değil mi? Avare Özge. Mustafa. E, Mustafa, e, Avare Mustafa olarak adlanıyor. Çünkü Raş Kapur'un e, Avare filminin İstanbul'da çok e, sükseli olduğu, çok izlendi, çok meşhur oldu. Herkesin onunla yatıp onunla kalktı. Dönemde cereyan eden bir hı hı. roman. E, roman e, bir nevi bugün yürümekte olan e, inşaat faaliyetlerinin ee, nasıl söyleyeyim taş devrinde olanı evet, gibi evet, görebiliriz. Için. Yani başka bir formda e, yine aynı şekilde özensiz bazı inşaatlar yine paranın rantın e, ön plana geçmesi ve bunun diğer duyguları insan ilişkilerini ele geçirmesi ve Orhan Kemal bunu Devlet Kuş romanında harikulade ...paradokslarla ve dramatik ögelerle anlatmış. Zaten Cansu Özgür Özmen de... ...İngiliz dili ve edebiyatı doçent olmasına rağmen... ...bir Orhan Kemal hastası diyelim. Evet aslında, sana bırakalım artık. Aslında Öznel Bakış e, Akademi'de pek rağbet görmez. Ama yine de en azından beşeri bilimlerde... Özel, ...özellikle edebiyatta farklı bir içgörü kattığını da söyleyebiliriz aslında. E, evet, yani bir uzmanlığım yok e, Orhan Kemal konusunda. Ama... E, Tabii ki çok önemli. Şundan dolayı bir kere zaten kendisinin de çok önem verdiği ve sevdiği bir roman Orhan Kemal'in Devlet Kuşu. Önce oyunlaştırıyor Espinozar adıyla. Daha sonra Memduh'un 1961'de ilk defa Ayhan İşin'in başrolünde oynadığı sinema filmini çekiyor. Daha sonra 1980'de tekrar çekiliyor. Aynı isimle devlet kuşu ismiyle bu sefer Kemal Sunal Yavare Mustafa'yı değil Belmondo Mustafa'yı oynuyor. Dönemin, dönemin hayır Evet hayran olunan aktörüne referans yaparak. Hikmet abin de dediği gibi şimdi romanda apartman kültürünün gece kondu mahallesine ilk sızmaya çalıştığı dönemdeyiz. Yani 1950'lerde. Ee, ve günümüz kültüründe hala da geçerli olan edebi bir arafta sıkışma haline tanık oluyoruz. Fakat bu arafta sıkışma hali sadece so sosyoekonomik aç açıdan um, daha az avantajlı grubu içermiyor. İki grubu da içeriyor. Burada bunların temsiliyetleri e, Zülfikar Bey yani eskiden kaymakam, kaymakamken adı yolsuzluğa karışınca memuriyetini kaybeden Şimdi de e, dediğin gibi Ritay, karanlık işleri yani tam olarak ne olduğu belli değil aslında Zülfikar Bey'in parayla para kazanıyor yani bunu biliyoruz. E, kara borsacılık yapan Zülfikar Bey'in Mustafa'nın mahallesine bir apartman yaptırmaya karar vermesi ve e, aslında amacı da şu e, kendi ailesiyle beraber buraya yerleşecek ve e, kaybettiği resmi özdeğer kaynağını ee, bir şekilde üsttenci bakışıyla yani mahalleliye iş adamı kimliğiyle parasıyla evet, vesairesiyle evet. mali durumuyla geri alacak. Aynen öyle geri, geri kazanacak. Alacak. Şimdi e, apartmanın inşasının etkilerini sadece Zülfikar Bey'de de görmüyoruz. Aynı zamanda Avare, ve, Avare Mustafa Bey ailesi de bunu hissediyor. Sadece orada değil en başta zaten mahallenin çocuklarından başlıyor. Bizim hmm, top hmm. oynadığımız yere inşaat yapıyor hop ne oluyor falan. Evet, evet. Ama ne oluyor onu bir şekilde sindiriyor. En basit bölümü için. Daha son Sonra işte mahallenin İşte bu daha sonra Roman kahramanı Mustafa da Daha yakından tanıyacağımız Yerleşik ailelerinin Bekçi olarak Falan işe alıyor babalarını babası Ebeveynlerini babası falan filan Yavaş Hı -hı. yavaş yani bir Nasıl söyleyeyim kavrama Ele geçirme şeyi Süreci öylece başlıyor Mesela dediğin gibi küçük oğlan Erol'un işte bütün sosyal çevresi, işçi sınıfı çocukları ve aktivitesi ana merkez sosyalleşme aktivitesi futbolken birden doktor çocuklarıyla bisiklet oynamaya bisiklete binmeye başlıyor. Tüm aile fertleri için Zülfikar Bey zaten bir devlet kuşu. Buradaki tabii ki ironi kraldan çok kralcı haline gelen otorite figürünün ayrı bir eleştirisi. Fakat e, bu sürecin yani bu sızma sürecinin e, tezahürleri çok temelli olmuyor iki taraf içinde. Bunun bir nedeni e, tezahürlerin çok yüzeysel kalması. Örneğin e, Mustafa her gün havyar yiyip havyar e, ve bal kaymak yiyor fakat bir şekilde e, kültürün yani o alt kültürün ifadesini yapacak mekanlar bulamıyor. Farklı yani bir aslında özlüyor. Şey. Meyhaneye gittiği, narahat ederek mahalleye girdiği, işte bitirim kardeşleriyle işte ortalığı dağıttığı günleri çok özlüyor. Yani hı hı. aslında orada ee, tabii gentrification, e, evet, şey, e, gentrification da, burada insan üzerinde oluyor. Aynen, aynen. Yani mekanda değil de. Aynen fiziksel bir e, yerinden evet. edilme değil de ee, kültüründen evet. ve iradenden edilme şeklinde oluyor. Kendini istediğin şekilde istediğin mekanlarda artık ifade e, edemiyorsun. Ve kıyafet üstüne uymuyor. Evet. Yani çünkü. E, tabii bütün romanı anlatmaya kalkmamız doğru mu bilmiyorum ama... <gülüyor> e, ...orada büyük bir aşkla bağlı oldu ve onu bekleyen bir kadın var. <gülüyor> e, <gülüyor> evlilik kızım. beklentisi için. Ama daha sonra e, Zülfikar Bey'in bayağı bir çirkince... ...ama bir şekilde yani böyle pembe dizi romanlar, okumak falan, romanlar okumaya çok meraklı bir kızı var. Bu kız bu romanlarda bulduğu düşsel dünyayı... Bu mahallede kolaylıkla kurgulayabileceğini fark <gülüyor> ediyor. Yani ben zengin kızıyım işte istediğim adama göz koyarım, Babam da onu bana alır ona da bir büroda yer verir. Bu sürece girildiği zaman işte insanların içindeki o kişilik çatışmalarıyla... Zenginlik, mal, mülk, inşaat, yapsat her şey birbirine giriyor. İşte o zaman çok önemli birine ihtiyacımız oluyor. Orhan Kemal gibi büyük bir romancıya hı hı hı. bunu en güzel yazacak kişilerden birine. Zaten hı hı. mekansal sıkışmalara dönecek olursak Orhan Kemal romanlarında genelde e, kurgusal mekan kullanmak yerine kendi hemhal olduğu... Ee, ...şehir ve mahalleleri anlatıyor. Fabrikalar çok evet, evet. bazı zamanlarda değil ee, mi? Zaten en çok ifade ettiği belki de romanlarıyla ilgili şey de... E, ...ve en çok gurur duyduğu ve de belki e, zaten e, kendi tanıdığı, bildiği ve içinden geldiği sınıfı me ve mekanları anlatması. Bu yüzden e, romanlarındaki karakterlerin de nereden göç ettiklerini, göç etmeden önceki... ...hayatlarını, sosyal statülerini ve semtle, yeni geldikleri semtle ilişkilerini de çok yakından takip ediyoruz bütün romanlarında. Ee, burada da mesela Avare Mustafa'nın zenginlik hayalleri kuran ailesi mübadeleyle İstanbul'a geliyor. Ee, ve annesinin e, zamanında sahip olduğu e, çiftlikte bir sosyal, nostaljik bir sosyal statüs simgesi olarak sık sık... E, anılıyor ve karşımıza çıkıyor. Sen bir de Özge bu şeyin zaman mekan ilişkisini e, kronotop olarak hı hı hı. E, ele alıp bu kitapta e, önemli bazı hı hı hı. E, yorumlarda bulunuyorsun. O kronotop kavramını bize biraz açıp bu, bu romandaki yerine biraz Evet aslında bu zaman e, mekan kavramının nasıl e, insanların e, geleceğini ve beklentilerini de tayin ettiğiyle ilgili çok iç içe geçmiş bir kavram. Yani karakteri, zamanı, mekanı farklı olarak algılayamıyorsun. E, bunlar birbirlerini sürekli dönüştürüyorlar. Şimdi, Şimdi burada e, e, mekan dönüşüyor, Mustafa dönüşüyor, hı hı hı. ilişkiler dönüşüyor. Bununla ilgili hı hı hı hı. E, sürekli bir birbirini besleyen bir süreç. Bunu kronotop. Evet. Ve e, çok mesela spesifik bir Tane e, mekan farklı karakterler için çok farklı e, anlamlara gelebiliyor. Mesela bozuk parkeli harap evler diye e, tasvir edilen Mustafa'nın yaşadığı e, baraka ya da gece kondu ve e, işte mutsuz insanlarla dolu o sokaklar. E, Mustafa'nın ailesinin yaşam alanı Zülfikar Bey'in e, kızının başına gelebileceklerle ilgili mükerrer kabusunun aynı zamanda mekanı. Fakat o e, zengin Zülfikar Bey'in kızı e, Hülya'nın da e, senin dediğin gibi romanlarda hayalini kurduğu yaşam yani Zola'nın romanları gibi mi diyor heyecanla hani Zola'nın romanına bir giriş yapacak çünkü o mahalleye taşınarak e, başka mekanlar mesela Kumkapı Balat, Yeni Kapı meyhaneleri, surdışı kahvehaneleri... Mustafa ve arkadaşlarının özgürlük alanı evet, temsil ediyor. Evet şimdi o özgürlük alanını kaptırdıktan sonra yani iç güveysi girdikten sonra Mustafa insanlıktan çıkıyor. Yani maşallah Sülfikar Bey de adeta Ömer Seyfettin'in diyet öyküsündeki o kötü yürekli hani kasap gibi bir adam yani adamı damat olarak alacak iç güveysi yapmış ama yani... Masasına oturuyor. yediği lokmayı da sayıyor. Sürekli Aynen. aşağı alıyor. Hakaret de ediyor. Evet. Seni adam ettim Tuvalete falan filan diyor. Gendirdim. Şimdi aslında oradaki ben izleyi biraz o müessefetin diyet öksü. Ki bizim Türk toplumunda çok e, sevilen ve bilinçaltımızda büyük yer e, teşkil eden hı hı, bir hı. E, insanlık durumudur yani hı hı. diyet. Yani ...işte Mustafa'nın sonunda hani Tırnak içinde özür dileyerek dinleyicilerden başlarım olan hı -hı, e, diyerek hı -hı. E, bu şeyi dedin. elinin tersiyle reddetmesi, hı -hı. bu zenginliği, bu müteahhitlikten gelen e, hükmetme şeyini güdüsünü reddetmesi ve tekrar kendi sokaklarda o ait olduğu mekanlara e, atması tıpkı o diyet öyküsündeki gibi bir izleyi çağrıştırdı hı -hı. bana. Zaten herhangi bir değişim. Şimdi Orhan Kemal'de zaten... E, sınıfsal bir bilinç olmasına rağmen genelde karakterlerde sınıfsal bir örgütlenme ve örgütlü bir hareket olmaz. Bu ha, genelde hatta değişim, saf ve evet. kendi sınıfını satmış tipler olur evet, çok zaman hiç değil Hiç böyle bilge işçi sınıfı lideri figürleri çok az görürüz. Hmm. E, bu yüzden bireysel çabalarla bir değişim sürecine gidilir. Mesela burada Mustafa'nın bir köfteci açmak istemesi, Kurtuluş'ta bir köfteci açıp ...paraya para dememek vesaire. E, fakat bireysel çabalar e, Büyük ihtimal kayıpla sonuçlanır genelde ama zaten Zülfikar Bey de bireysel ve trajik bir kayıpla sonlandırıyor bu değişim. Yani değişim ne taraftan gelirse gelsin bir kısa yolu yok. Yani temelli bir değişim olmak zorunda. Mekanlardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bu özgürlük, özgürlüğü temsil eden mekanlar dedik. Şimdi bir sarhoşluk anında atılan naralar var. Evet, bir mahalleye temsili, nara temsili atarak olarak. giriyor ve evet. mahalle seviyor bunu aslında. Evet, ya evet. Aslında bu İstanbul'un son kabadayılar, şimdi biz aslında İstanbul'daki bu Hercümerç içerisinde 50'li 60'lı yıllara döndüğümüz zaman siz o zaman yoktunuz Can Cansu Özmen. <gülüyor> ee, o yıllarda bu Osmanlı'nın son döneminden kalan kabadayılık kültürü bazı mahallelerde çok değerliydi. Yani diyelim ki benim çocukluğumun geçtiği Çiçekçi'de, hı hı. diyelim ki işte şeyde Salacak'ta, diyelim ki Tophane'de, Kasımpaşa'da, işte bazı semtlerde bu kabadayı kültürü çok değerli bir şeydi. Ve her mahallenin böyle kabadayıları vardı. Böyle işte nara atarak mahalleye giden ağır abiler falan sevilirdi o zamanlar hı hı hı. değil mi? Hı hı. Bu Mustafa öyle bir karakteri evet, temsil evet. ediyor. Onun o narası aslında... Bir anlamda da o sisteme karşı çıkışını temsil ediyor yani hı hı. müteahhitin kurduğu o hani şey ben hepinizi parayla satın alırım hepinizi hizaya sokarım bilmem ne falan bu kültürede bir sağlam bir karşı hı hı hı. çıkışın sembol ifadesi. Zaten oluyor. öyle dairesel bir başlangıç evet. ve bitiş de var roman narayla başlayıp narayla isyanla sonlanmasıyla evet. bir nevi de bitiyor. Şarkı arası verin. Evet evet evet tabii yani 1950 bir yılına ait Raşkapur filminden bahsetmeden olmaz tabii evet. ki yani Orhan Kemal'den Devlet Kuşu'ndan evet. konuşurken. Beste Şankar Jaykistan'a Hana ait. Mukesh Kumar'ın sesinden dinliyormuşuz Biz bu şarkı eserlerdir. Evet. mu? Ürdü dilinde de bu arada film de zaten Ürdü dilinde, şarkı da Ürdü dilinde. Ben bir avarayım. Evet diyor. Evet. Bu şarkı çalarak o dönemde iade etmiş olalım. Aslında ne yazık ki o adamlar şey bilmiyor. Günümüzde artık herkes avare oluyor. Çünkü herkes işsiz. <gülüyor> kesinlikle. kesinlikle. Evet. Şarkı arasından sonra yeniden birlikte olacağız. Açık Radyo 14. Radyo Şenliği. Billeyici destek attığı 0212 343 41 41 gardish mein hoon aasman ka tara hu. Hu. Hu. ya gardish mein hoon aasman बारन नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का ठिकाना नहीं मुझसे किसी को 94.9 Açık Radyoda Edibah Temizlik Programı'na devam ediyoruz. Konumuz yardımcı doçent Doktor Can Sozge Özmen ve kendisiyle Devlet Kuşunu konuşuyoruz. Üstadım arada bir şey söylediniz evet, onu hemen evet. açalım. Şimdi Cansu'nun e, da benim de dikkatimizi çeken ve bu romanda hakikaten çarpıcı olan şey şudur ki özellikle kitabın finaline doğru e, Mustafa müteahhit kayınpederini isyan ederek rest çekip e, o varlığı elinin tersiyle itip e, tekrar eski sevgisine döndüğünde e, orada... Hani 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda yaşanabilecek çok saf ve naif bir flört ilişkisine tanık oluruz. Ee, o flört ilişkisi yani toplum tarafından çok kabul gören bir şey olmamakla beraber, o ilişkinin yürüyüş tarzında bu kahramanlarımız İstanbul'un farklı mekanlarına giderler. Taksim'de şuydu buydu, muhallebiciler, Beyoğlu, sinemalar falan. Orada yürüyüp giden ilişki tarzı da, flört tarzı da, ve mekan kullanımı da günümüzdekinden çok daha tatlı, daha insancıl, naif. daha naif, daha hoş geldi. Cansı bunlardan biraz bahsetsene bize. Evet Aynur mesela 1950'ler için oldukça e, girişken. Aynur o kız yani sevgili, evet, sevgili yani, evlilik kız. Sevgili değil, kız. Fakat, evlilik vaat ettiği fakat daha zengin sonra... Zengin adamlar şey yapacağı e, için terk evet, ettiler. Evet. Evet. E, zaten... E, Avar Mustafa'nın üç genç arkadaşlarıyla da, da sürekli hani konuştuğu bu sosyalleşme, işte kızları nereye götüreceğiz, nerede nasıl eğlenilir gibi sürekli referanslarından da anladığımız gibi flörtün ve belki de cinsel ve romantik keşiflerin de belli mekanları var. Bunlar işte muhallebiciler, Beyoğlu sinemalar. sinemalar, özellikle sinema locaları, Pierre Loti İlginç olarak mezarlıklar. Evet. E, yani kimse olmadığı için Gezi Parkı e, ve hatta Gezi Parkı'nda akşamları bütün banklar dolu olurmuş. Yani bank bulmak için bir çaba harcamak gerekiyormuş. Yani, yaşım ortaya çıkacak söylemeyeyim değil ama bunlara ben kendi hayat dairem içerisinde tanık olmuş bir hı hı, insanım. Yani hı. bu bütün bir söylediğin şeylerin hepsini birebir deneyimlemiş. Evet, bir... bizim muhalibice gitmişliğimiz yok mesela bu <gülüyor> nesil olarak. 90'lar değil mi O muhasebi o, o muhalibiciler hala duruyor da. Hı hı hı. Hatta şimdi zincir oldular, holding Mek oldular. Hepsi. Ama bizim değişti. zamanımızda çok naifti mesela. Bir Beyoğlu'nda bir saray muhallebicisinin üst katında bir su muhallebisi yemek. Yani bir olaydı yani tabii bu. Ve 1950'lerden itibaren zaten parkların eski e, mahremiyet ve cemaat ilicisinin yerini alan kamusal mekanlar olarak da tasarlandığını görüyoruz. Bu yüzden hani kadın erkeklerin çok daha rahat bir şekilde aynı anda bir arada olabilecekleri, daha özgür kendilerini ifade edebilecekleri mekanlar. Fakat yine de bu mekansal sıkışma ve mekansal sınırlar sadece e, belli bir sosyoekonomik sınıfa ait. Bu da Mustafa'nın geldiği sınıf e, tekrardan. Yani bu sınırları e, aşmak onlar için çok daha zor Zülfikar Bey'in sınıfından ziyade. Şimdi Özge, ben de senin, senin kadar olmamakla beraber bir Orhan Kemal hayranı fanıyımdır. Ve birçok eserini çok dikkatli okumuşumdur. Hala da döner döner okurum. Şimdi bu Devlet Kuşu romanında beni mutsuz eden tek şey roman kahramanlarından Zülfikar Bey'in kızı Hülya'nın sürekli... Bizzat Orhan Kemal tarafından aşağılanması, ee, zengin kızı Hülya aslında e, bakarsak günümüz edebiyatında çizilseydi makbul bir tipti. Yani çünkü Hı -hı. kız çok çirkin, hastalıklı, fakat e, muhteşem bir edebiyat okuru O döneme özgü olarak Hı -hı. ünlü yazarları işte Panayit istatüleri bilmem neleri, Hı -hı. şunları bunları derinlemesine okuyor, oradaki aşk hikayelerini özlüyor Özlem duyuyor. Hı hı. Ee, ve onlar gibi yaşamak istiyor. Ve bu Mustafa da babasının parasıyla e, iç güvesi yaptığı e, Mustafa da bu hayallerini kurma. E, hayallerini gerçekleştirmeyi umuyor. E, şimdi Orhan Kemal bu kısa çok acımasız davranıyor. Ve burada Orhan Kemal'in e, sürdürdüğü e, yazım stili bu romanı melodramatik klişelere daha yatkın bir hale getiriyor. Benim eleştireceğim bir e, yöndür bu. Yani o kız zengin kızı diye mutluluk onun hakkı değil mi? E, o çağda 50 yıllarda bu kadar edebiyat meraklısı bir kız değerli değil mi? E, ne bileyim o kız babasının günahlarından dolayı bu yapsat yok müteahhitlik hikayelerinden dolayı hedef tahtasına koyulacak kişi bu bu masum ve hasta kız mı olmalıdır. Evet. Yani dolayısıyla burada biraz Orhan Kemal'in yeşilçam kalıplarına kaydığını, melodramatik öğeleri ön plana aldığını ve tam puan almaktan <gülüyor> son anda. <gülüyor> ya yani belki de başka bir haksızlık zaten Hülya'nın sadece varlığının dahi Zülfikar Bey'in bir bedeli olarak orada bulunuyor. Yani çok düz bir karakter, yani dinamik bir karakter değil, değişen evet. bir karakter değil. Sadece babasının trajik kaybını temsil etmek için var Hülya. Hani Hülya başlı başına bir kahraman ya da trajik kahraman bile değil. Üstlerim Ölmesine bana, rağmen. Bana biraz şey gibi geliyor yani. Rush Capur'un filmine bariz bir gönderme var zaten. Belki onun zıttı bir şey yapmaya çalışıyordu falan diyebiliriz. Belki. Ee, yani o hayır o şey öyle, öyle değil. Yani bu Orhan Kemal'in kendi temaları ve mekanları özgün ve üniktir. Yani böyle fabrika ortamları, fakir mahalleleri, işte hafif yani mesela e, köy romanlarından üstün yanını teşkil eder Orhan Kemal'in mekanları çünkü artık orada işçi sınıfı vardır, bir sanayi kol işçileri vardır, işte onların e, kırsal köklerini koparmamış karıları, aileleri vardır e, bir sosyal çatışma ortamını, Etimler ve bu aslında roman sanatı açısından çok değerli bir şeydir. Yani. Kesinlikle. Ama burada işte bir melodramatik kayma var. Onun dışında bence harikulade bir mimarlık romanıdır. Yani ve keşke bu dönemde yapılmakta olan şu Tokidi, Mokidi veya maketten ev satma hikayelerinde böyle romanını yazacak birileri çıkabilse. Evet. Üstadım... Söyleyeceğiniz bir şey var mı Cansu? Ekleyeceğiniz bir şeyler Hayır, Bol Orhan Kemal'li. Kimi evet e, şu anda bulunduğumuz stüdyoya çok yakında bir Orhan Kemal Müzesi var oğlunun hı hı. açtığı. E, onun da ücretsiz olarak isteyenler gezebilir. Çok keyifli küçük bir müze. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyorum Cansu. Ee, ben teşekkür için. ederim. <gülüyor> Konumuz olduğun için. Üstad'ın söyleyeceğiniz bir şey yok herhalde. Hayır efendim çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Cansu bu programlar için ta Tekirdağ'dan geliyor. <gülüyor> Namık Kemal Üniversitesi'nden. Ona Her teşekkür zaman. ediyoruz. Aynen, sağ ol. 94.9'da Açık Radyo'da Edebiyat ve Mimarlık Programı bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Ben Emre Karacoğlu. Yazar ve Mimar Dostum Hükmette Melakarsu e ile birlikte karşınızdaydık. Size esenlikler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Edebiyat ve Mimarlık Edebiyatla Mimarlık Arasında Bir Köprü <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu Sana dün bir aziz